ve dua ediyor Efendiler Efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım bana, bana yaktığın vadini yerine getir. Allah'ım bu bir, Allah bir avuç insanı helak edersen, edersen artık sana yeryüzünde yeryüzü ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kokuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında...